1118 numaralı konu Kabbinadi'in Allah dinini mutlaka galip getirecektir şeklindeki vaade kesinlikle inanması Kabbinadi şöyle anlatıyor Hir halkını temsil eden bir heyet içerisinde Hazreti Peygambere geldim bize Müslüman olmamızı teklif ettiler biz de kabul ettik Hire'ye döndükten az bir zaman sonra Hazreti Peygamber'in vefat haberini aldık bunun üzerine arkadaşlarımdan bazıları şüpheye düşerek, eğer peygamber olsaydı ölmezdi, dediler. Bense, ondan önceki peygamberler de ölmüştü, dedim ve yeni dinimde sebat ettim. Sonra bir gün Medine'ye gitmek üzere yola çıktım. Biraz gittiğimde, her işimizde kendisine danıştığımız bir rahiple karşılaştım. Yanına varıp, yapmak istediğim ve fakat bazı şüpheler yüzünden tereddüt ettiğim bir konuda beni aydınlatabilir misiniz, dedim. ''Bana ismini taşıyan eşyanı getir.'' dedi. Ben de gidip ona bir aşık topuk kemiği getirdim. Bunun üzerine bir tutam kıl çıkarıp yere serdi ve benden aşık kemiğini oraya atmamı istedi. Kemiği attığımda Hazreti Peygamber bana kendisini ziyaret ettiğim sıradaki vefatları esnasındaki halleriyle göründü. Böylece imanım bir kat daha arttı. Medine'ye ulaştığımda Hazreti Ebu Bekir'in yanına varıp olup bitenleri anlattım. O da beni yanında alıkoydu. Daha sonra da beni Mısır kralı Mukavkıs'a elçi olarak gönderdi. Vazifemi yerine getirerek Medine'ye döndüm. Ebu Bekir Sıddik'ten sonra halife olan Hazreti Ömer de beni elçi olarak Mukavkıs'a gönderdi. Ben ona bir mektup götürdüm. Bu sırada Yermük savaşı olmuş fakat ben bunu haber alamamıştım. Mukavkıs'ın huzuruna çıktığımda o bana, Rumların Arapları mağlup edip ortadan kaldırdıklarından haberin var mı, diye sordu. Bunun üzerine, hayır, fakat bunu yapamazlar, cevabını verdim. Mukavkız, niçin yapamazlarmış, deyince de, çünkü Allah Teala, peygamberine, dinini bütün dinlere galip getireceğini vadetmiştir ve o vadinden asla dönmez, dedim. O zaman Mukavkız, yanılmıyorsun, yemin ederim ki Araplar Rumları öldürmüşlerdir. Hem de at kavminin öttürülüşü gibi. Peygamberiniz doğru söylemiştir, dedi ve sonra da benden sahabelerin ileri gelenlerini sorarak onlara verilmek üzere bana bazı hediyeler verdi, bu arada ben, Hazreti Peygamberin amcası Abbas hala yaşıyor, ona da bir şey gönder, dedim, ben Hazreti Ömer'in ortağıydım, maaş defterleri yazılırken Hazreti Ömer beni Beni Adi'yi Bin Kab kabilesi mensupları arasında kaydettirdi.